Cenaze namazı kılıyoruz değil mi? Cenaze namazının kameti var mı? Kâhmet, kâhmeti, kâhmet ne demek gençler de bilmiyorlar. Yani diyor ki namaz başı, hemen namaza duruyoruz ya, cenaze namazının kâhmeti var mı? Ya ezanı? Bazen selam veriyorlar cenaze olduğunun vukuatı için. Ne kadar güzel selam vermek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Cenaze namazının ezanı ve kameti nerededir? Niçin? Cenazeye namaz kılıyoruz da onun kâhmeti ve ezanı okunmaz. Onu soruyorum. Değil mi? Cenazeye kılıyoruz, kâhmeti ve ezanı yok. Ne vakit okunuyor bunun ezanı acaba? Doğduğu vakitte yavruyu, babası biliyorsa babası, babası bilmiyorsa dedesi. Dedesi bilmiyorsa hangi camide, hangi imamın arkasında namaz kılıyorsa, hangi imamı seviyorsa, hangi hatibi, hangi vaizi, hangi din adamını onu çağırdık ''Efendim benim evladıma bir isim koy.'' Neden?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 pazara bir kefil aldık döndük pazara